Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, merhaba. Merhaba, günaydın. Gülsene telefonla bağlandık galiba. Türkiye'de değilsin. Yok değilim. Bu sefer de Manchester'dayım. Manchester'da. İngiltere'de. Saat kaç orada şimdi? Onu söyleyebilir misin? Her başlamada. Söylemeyeyim. Çok acıklı. <gülüyor> <gülüyor> saat burada 6. Saat Biz, 6. E, kış, yaz, yani şey. Saat uygulamasını yapmadığımız için hı hı. E, ama Avrupa'nın geri kalanı yaptığı için. Burcu saat 6. Saat 5'te başlayan bir açık kase düşünün işte. İngiltere'de aynen. bu gerçekleşiyor. Aynen yani İngiltere'deki dinleyicileriniz için de hiç şey budur. <gülüyor> budur. Karanlık. Yani evet. İngiltere genellikle karanlık ama yani tabii daha Saat 5'te başlayan açık kayıtıyor. gazete daha da karanlık oluyor galiba. Aynen aynen. Evet. Gece yani gerçek bu... saat 5. <gülüyor> bugün de konuşuyoruz. Konumuz nedir? E, bugün e, yani hatırlayacaksınız. E, sen de hatırlayacaksın. Bir alternatif ekonomilerden, alternatiflerden bahsediyorduk. Geçen programda Mondragon kooperatif alanından bahsetmiştik. Bugün de yine güncel sayılan yani son 20-30 sene içindeki kooperatif deneyim örneklerinden Arjantin'deki işgal fabrikalarını konuşacağız. Ama e, ben onlardan bahsetmeden önce hemen bir bizim e, bu, bu topraklarda hemen yanı başımızdaki alternatif ekonomilerin bir e, küçük reklamını yapacağım her zamanki gibi. Lütfen. E, sen farkındasındır eminim çünkü Açık Radyo komünitesinden isimler e, de gördüm o, o zaman. Geçen pazar günü bir süredir daha doğrusu e, kooperatif olarak üretim yapan... Çeşitli girişimler, bir dayanışma kermesi e, organize ederek bir araya geliyorlar ve topluca satış yapmaya çalışıyorlar. Bunların arasında Kazova Özgür Kazova Tekstil Kooperatifi de var, e, Kader Kısmet Atölyesi de var, e, işte Komşu Kafede var. Bu e, dinleyicilerimiz bunların bir kısmına aşina değilse e, zamanı geldiğinde onların hepsini programda ağırlayıp konuşturacağız zaten ya da gelemezlerse de biz kendilerini anlatacağız. Ee, ancak e, yani tek bir aslında prensibi var. O kooperatif üretim yapılıyor olması. Ve e, geçen pazar günü de Kadıköy'de Arka Oda'da böyle bir dayanışma kermesi vardı. E, bu vesileyle ben dinleyicileri işte Kader Kısmet Atölyesi'nin Kazova'yı bilmiyorlarsa araştırmaya e, ve destek olmaya bir kere daha e, çağırmak istiyorum. Özellikle Kazova e, yani bizim imalat alanında bugün... Türkiye'deki biricik aslında kooperatifimiz ve e, gerçekten satış yapmaya ihtiyaçları var. Çünkü bir takım e, hem e, makinelerle ilgili finansal ihtiyaçları karşılamak için e, şu an e, satış yapmaya ihtiyaçları var. Hı hı. Eğer e, fabrikaya gidip alamıyorlarsa internet sitesinden e, satış yerlerini öğrenebilirler. Aynı zamanda goodfortrust.org yani good g o o d 4 e, trusd.woodfortrust.org'dan e, online e, satış yapıyorlar kazola. E, oradan da ürünleri bakıp ısmarlayabilirler. O zaman ben de müsaadenizle bir reklam yaptım. Ben de Şimdi yapmak Arjantin'den istiyorum. Arjantin'den bahsedeceğiz. Arjantin'den bahsetmeden önce ben de bir reklam yapmak istiyorum. Bu hafta Tabii. sonu aynı zamanda e, gıda toplulukları bir araya geliyor. Bazı üniversitesinde bir çalıştay var. Gıda toplulukları çalıştayı. Ben reklamını açık hastane reklamını yapacağım. Biraz sonra Alpercan Kılıç gelecek. Gıda toplulukları bize Yeryüzü Derneği'nden, Çekil'den Birliği'nden Alpercan Kılıç gelecek ve Yeryüzü Derneği'nin gıda topluluklarının 4. yaşını kutlaması sebebiyle bu çalıştayın içeriğini anlatacak. Çok ilginç içerikler de var. Senden sende konuşmamız bittikten sonra da işte biz de gıda topluluklarıyla alakalı olarak neler olup neler bir Çek 5 Kasım cumartesi'nde bu çalıştayda onu konuşacağız. Süper bugün böyle şey, bu Perşembe sabah umut e, şeyleri, ekonomileri ve umut toplulukları şeklinde gidiyor baya. Bence bugünden de gerekli bir şey aslında bunları Aynen. daha çok konuşmak lazım. Ee, ve yani biz de tabii gıda toplulukları. Siz aslında o çalışlardan sonra biz de programda bir noktada onları da tekrar değinmeyi istiyorduk. Çok da güzel denk gelmiş. Ee, şimdi Arjantin işkafar bir kalıcı. Bugün yaklaşık olarak. 140 bin kişinin çalıştığı 300 ila 310 en son yani 310'du sayı ama böyle işte bazı işletmeler kapanıyor bazıları açılıyor falan filan yaklaşık 310 kadar kooperatif işletmenin tekstil, seramik, metalik metalüji, fayans e, gibi imalat e, sektörlerinin yanı sıra işte otel, restoran, e, sağlık yani bir takım klinikler Şimdi bizde öyle bir şey düşünülemiyordu çok Kooperatif sağlık hizmeti nasıl olur diye ama şimdi özel klinikler var etrafta mesela onların kooperatif olarak işlediğini düşünelim. Evet. Ee, sağlık eğitim falan gibi e, hizmet sektörünün farklı alanlarında <gülüyor> e, işlev gören yaklaşık 310 kooperatif işletme var e, Arjantin'de. Bunların e, işte bu 310'u yaklaşık üçte bizi e, hizmet sektöründe geri kalanı imalat sektöründe aslında bu birazcık acayip bir durum. Çünkü genel olarak kooperatifleri biz hizmet sektöründe görüyoruz ama bu tarihsel arka planı görünce, e, e, anlatınca belki biraz açık olacaktır. E, şimdi Arjantin'de bu bahsettiğim kooperatiflerin tabii ki hepsi, e, az önce yani biraz sonra bahsedeceğim işgal hareketiyle e, oluşmuş değil. Ancak birçoğu e, ve birçok kooperatif de yine e, işgah hareketiyle oluşmayan meşhuriyetin aslında işgal hareketine borçlu. İçinlikler. Yani bilindiği üzere diyeyim artık bu hani bilinen, bir bilin nasıl diyeyim genel kültürün bir parçası olmuş durumda. 2001'de Arjantin'de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Evet. Ee, çok uzun ve derin bir ekonomik kriz. Yani etkileri e, çok uzun süre e, hissedilmeye devam ediliyor ve çok geniş bir kesimi e, Arjantin'de etkileyen bir ekonomik kriz. E, ve bu krizin yani getirilerinden bir tanesi de kriz derinleştikçe Fabrikaların, işletmelerin çoğunun patronlarının e, <gülüyor> iflas ilan ederek yani önce e, işte işçilerin ödemelerini yapmayı durdurarak işte para yok borç var bilmem ne falan filan diyerek e, daha sonra da e, hukuki olarak iflas ilan ederek yani pul yıpırtıyı toplayıp kaçıp gitmesi açıkçası. Yani kendilerini kurtarıp işçilerin de aslında işçilere borçları olmasına rağmen... ...maaş ödenmemiş maaş borçları olmasına rağmen kapat fabrikaya gitmesi... Zorunda. Kaçmaları yani. Efendim? Kaçmaları yani bildiğim Aynen, o aynen. Ve yani iflas iler ettikleri için işte borçların bir kısmını ödemek zorunda da diler. Yani kendi maddi durumlarından bir şey kaybetmeden... Kapat kapatmaları fabrikaları ve işçileri de öyle dünzulak ortada bırakmaları sonucunda çok çok ciddi bir işsizlik e, Argentin'de oluşuyor e, ve yani bu işsiz e, yani bu işte kapatılan fabrikaların aslında işten çıkarıldıkları işçiler tarafından tekrar ele alınması e, işgal edilmesi e, şeyine yani hareketinden doğan bahsettiğimiz kooperatifler. O yüzden işgal edildi diyorum. Ki İspanyolca da yani işgal edilmiş fabrikadan çok e, kurtarılmış fabrika ya da e, ele, ele alınmış ele geçirilmiş yeniden ele geçirilmiş fabrika e, gibi bir terimle anlatılıyor. Yani biz işgal diyoruz ama yani aslında İspanyolca ismi daha dinamik ve güzel. E, şimdi bu işsiz birazcık daha ben burayı şey yapmak istiyorum açmak istiyorum çünkü hep böyle konuşurken. ...bizde nasıl olabilir kooperatifler falan diye de düşünüyorum. Bu sadece yani hani işçiler çok işsiziz yeter artık falan deyip böyle fabrika işten çıkarıldıkları işletmeyi ele geçirmeye karar vermiyorlar. Sonuçta aslında baya büyük bir, bir adımdan bahsediyoruz. Bu e, krizle beraber oluşan toplumsal e, formlardan ve mücadele ve idare etme formlarından bir tanesi e, mahalle meclisleri. Yani herkes e, toplumun çok geniş ve yani farklı katmanlarından bir sürü insan aynı dertle yani ekonomik krizin çok yıkıcı olmasıyla baş etmeye çalıştığı için bir baş etme yöntemi olarak yani ne yapacağız biz? Herkes, hepimiz işsiziz, Kom şey bütün hani mahallede falan gibi düşünelim. Ee, oturup mahalle bazında konseyler ve meclisler yani hem bir dert paylaşma hem de bu meclisler bir takas e, pazarı işlevi görüyor. Çünkü artık kimse de para yok ve ihtiyaçlar karşılanamıyor. Ee, yani kimse gidip marketten bir şey alamıyor ama işte bende şu var, sende bu var falan gibi. Krizlerde aslında çok gördüğümüz ve programlarda daha sonra konuşacağımız bir takım takas ağları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ciddi, kuvvetli bir işsizler hareketi ortaya çıkıyor Arjantin'de. Yani böyle bir toplumsal aslında hareketlenme var. Evet. Bunların yanında ve yani bunlardan daha sonra aslında bir fabrika işgal hareketi çıkıyor. Bu şu yüzden önemli. İşçiler gidip fabrikalarını işgal edip... Hukuki süreci başlatıp o fabrikayı hukuken üzerlerine almaya çalıştıkları zaman devletle ve polisle ve yani bazen patron geri geliyor ve hayır burası benim fabrikam falan diyor. Onlarla ciddi çatışmalar yani hem fiziksel anlamda hem daha genel anlamda bir çatışma yaşandığında bu iki form yani o fabrikanın içinde olduğu mesela mahalle kons mahallenin konseyi meclisi ve işte Bağlantılı olduğu işsizler hareketi en çok destek veren iki toplumsal aslında tabak olacaklar. Birazcık daha detaylı belki konuşuruz vaktimiz olduğunda. Şimdi biraz ben somut şeylerden bahsedeyim şu anki örneklerinden. işte yaklaşık üçte bir hizmet sektöründe geri kalanı imalat sektöründe dedik. Ve bu işgallerle bunu merak ettiğini biliyorum çoğu insanın ben de merak ettim. İşgallerle ele geçirilen ve kooperatifleştirilen şeylerin, fabrikaların yaklaşık %85'i 2012 itibariyle halen ayaktaydı. Yani böyle bir başladı ve hemen sonra patır patır döküldüler falan gibi bir şey yok. Ve belki birazcık başarı nasıl başarılı olduklarını anlamat ediyoruz. Mesela bir tanesi çok büyük bir meteoroloji ve plastik sanayi fabrikası. Hmm. Impa isminde. 1997 yılında aslında şey yapılıyor, ele geçiriliyor işler tarafından. İmpa'nın hikayesi birazcık daha farklı. Zaten yani İmpa işte 1990'ların 97 yılında işler tarafından ele geçirildiğinde yaklaşık 3000 tane işçisi olan bakır ve alüminyum dökümünün yanında aynı zamanda uçak parçaları da yapan, bisikletle yapan Arjantin yerinde 3 tane şeyi olan, üretim Şeyi, işletmesi olan e, ve 3 bin tane işçinin e, çalıştığı bir kocaman bir aslında şirki şey fabrika. E, 1961'de bu fabrikanın e, bir ayağı, e, Boyan şeyi e, imalat aynısı e, kooperatüfe dönüştürülüyor. Bu işte krizden bağımsız olarak yapılmış ancak Bildiğimiz anlamda ve bizim burada konuştuğumuz anlamda bir kooperatif değil. Yani kararların işçiler tarafından yani ne üretileceğinden, ne kadar üretileceğine, kardan, e, karla ne yapılacağından, e, işte kaç kişi işe alınacağına kadar bütün kararların e, biz işçiler tarafından verildiği formlardan bahsediyoruz kooperatif derken. İNPA 1961'de kooperatif olduğunda böyle bir yapıda değil. E, daha böyle aslında bildiğimiz bir şirket gibi yönetiliyor. E, ama e, 1997'de bu kooperatifin e, işte şeyleri olan, menajerleri olan e, tipler e, aynen diğer kapitalist şirketler gibi iflas ilan edip eee ortadan çıkıyorlar ve fen yani kaçıyorlar. Aynı şeyi yapıyorlar. Kooperatif olmalarına ne? Aslında patronlu bir e, şey, göstermelik kooperatif olarak işlemiş eee Ve 1997'de başlayan bir e, süreçle 1998'de tamamen nihayete eren hukukken işçiler bu şeyi, in ellerine geçiriyorlar. Ve tamamen eski kooperatif yerine, tamamen demokratik olarak kararların alındığı bütün maaşlar arasında yani ücretler arasındaki bütün farkların kaldırıldı. Herkesin eşit ücret aldığı bir kooperatife çeviriyorlar. Evet. Bir ikinci örnek çok aslında ümit verici. E, Burkman Konfeksiyon e, bir tekstil e, şeyi e, üreticisi. E, 54 tane 2001 yılında 54 çalışan tarafından eee işgal ediliyor, ele geçiriliyor ve kooperatif olarak işletme başlandı. Ve bu 54 işçinin bir çoğu kadın. Bunu da e, not edelim. Eee işte 2000 yılında yine bilindeki hikaye, patronun iflas ilan etmesinden sonra e, buraya Hükümet kayyum atıyor ee, ama işçiler kayyumu da istemiyorlar ve kooperatif olarak e, işletmeyi e, istiyorlar. Yani. O yüzden de fabrikayı iş, işgal etmeye karar veriyorlar. E, ve sonuç olarak e, başarılı oluyorlar. Birazcık daha bu başarı kısmının nasıl olduğunu zor bir, bir süreç oluyor. Çünkü bütün bu e, fabrikalar için işgali e, meşru kılmak, hukuk e, işte Hizmet sektöründen çok güzel bir örnek var. Otel Balen. Ee, Arjantin'de böyle parlamento binasına yakın falan bir yerlerde, çok merkezi bir yerde yine e, işte patronlarının iflas ilan edip kaçtığı bir otel yaklaşık e, yani o noktada bütün işçileri tarafından e, işgal edilip işletilmeye başlanıyor. Bugün yaklaşık 150 çalışanı var ve çalışanların hepsi e, işte koopatü üyesi. Ee, aynı zamanda otelin şöyle bir şey var şu anda kooperatifler ağı yani bahsettiğimiz hem işgal fabrikaları hem de daha öncesi daha sonrası arasında bir kooperatifler dayanışma ekonomisi kuruluşuunda Eisen'de eee bunları mesela yaptığı yıllık kongreler ya da bu herhangi bir kooperatifin herhangi bir nasıl diyeyim, ağırlama hizmeti ihtiyacı olduğunda kullandıkları otel falan olarak böyle her şeyin çok ortasında duruyor. Bir başka örnekte yine çok başarılı ve ayakta kalan ve sanayi şeyinde sanayi sektörlerinden birisinde hizmet veren FASINPAT adıyla, yani Fabrikasin nun köyü, şey kısaltması olarak Fasimpat adıyla e, başlayan şu anda Dizanon olan bir e, fayans e, şey fabrikası yani bir e, fayans üretiyor seramik e, sektöründe olan bir fabrika Fasimpat da aynı şekilde işler tarafından ele getirilip e, demokratik e, yollarla entilme başlayan bir kooperatif aslında Fasimpatı Dizanon'un e, dinlediğimizi sen de biliyor olabilirsin çünkü e, Naomi Klein ve, um, yönettiği "The Take" yani Elle getiriş isimli bir belgesel film vardı. Tam da e, bu işgal e, süreci, işgal fabrikaları ve Ajans'ınki süreç üzerine çekilmiş olan. E, ve burada e, odaklanılan asıl e, şey şirket fasilfattı. E, bu belgesel aslında şu açıdan çok çok önemli. E, ben mesela derslerimde bu belgeseli dinlettim dinletmiyorum. Seyrettiriyorum öğrencilere. Çünkü şimdi bildiğimiz ekonomiye birazcık döneyim ve yani örnekleri falan e, belki bu programda bitiremezsek de e, bir sonraki programda devam ederiz. E, bildiğimiz ekonomide kooperatiflerle ilgili neler denir? Bunlar aslında az çok böyle şey, genel kültür hepimizin ya da ne bileyim sağduysal bilgi falan olmuş haldedir. Birincisi e, işçilere verirsen e, fabrikaları ne yaparlar? Kaytarırlar başlarında patron olmazsa kimse çalışmaz o yüzden de bunlar batar falan gibi yani bu aslında çok hani nasıl diyeyim ham bir şekilde çiğ bir şekilde şu an söylediğim genel kültürü birçok insanda oluşmuş olan kanı aslında ekonomide de neredeyse aynı hamlıkla ve aynı genel kamulıkla duruyor çünkü ekonominin en büyük yani ekonomilerken iktisattan bahsediyorum, bilim olan sosyal bilim olan ee, en büyük varsayımlarından bir tanesi Herkesin sadece kendi çıkarını düşündüğü Ve sadece ekonomik çıkarını düşündüğü Yani hepimiz aslında Fırsat bulsak temellik yaparız e, Gibi bir e, şey var Çok yanlış olmayabilir evet, evet. <gülüyor> 6'da program yapıyorum ama e, Ama böyle şeyde e, Özellikle The Take filminde Yani ele geçiş filminde Bizim böyle gösterdiği işlerle beraber de Konuşarak da hem de süreci diyor? yani biz patron varken kaytarmak istedik. Yani daha fazla para kazanıyorduk ama patron varken çalışmak istemiyorduk. Ve yani işimiz o zaman daha bile rahattı çünkü daha fazla iş vardı. Şu anda çok daha ağır ve çok daha uzun saatler çalışmamız gerekiyor ve sonuç olarak karşı elimizde elimize geçen para eskisinden daha az. Çünkü yani daha yine ayaklanmaya başlıyorlar o sırada. Ama şu an hiçbir, yani kim, her, yani birkaç kişiye soruyor ve kaytarmak istemiyoruz. Çünkü insanın kendi yönettiği, bir, yani kendisini organize ettiği, örgütlediği bir üretim sürecinde çalışması, bir patron için çalışmasından daha farklı. Evet. Ee, yani oraya çok daha fazla ait hissediyor ve e, çok daha ağır bir iş olsa bile kaytarmak e, gibi bir his e, istemiyor. Böyle bir dürtüsü olmadığını anlatıyorlar mesela. Bir ikincisi... E, <gülüyor> Ee, yani yine bildiğimiz iktisatta teori, yani teorik olarak söylenilen kooperatifler neden işlemez diye. Çünkü işte e, demokratik karar alma mekanizmaları. Çünkü düşün normalde e, işte ne üretilecek ya da kaç tane atıyorum fayans üretiyoruz. onda çalışıyoruz Can Sen Ben ve Selo. İşte kaç tane, hangi seramikten kaç tane üretileceğine, hangi yöntemle üretileceğine, ondan sonra nereye satıp, nasıl satılacağına, hangi kamyonlarla göndereceğine falan. Ee, biz normalde karar vermiyorduk önceden. Biz de patronu diyorduk ya şu kadarını üreteceksiniz. Ee, i̇şte biz de böyle olurdu. sonsuz süren toplantılar falan yapıp hangisinden ne kadar üretelim falan diye kavga gürültü, karar vermeye çalışmıyorduk. Bu yüzden de kapitalist şirketlerin çok daha aslında etkin ve verimli, kaynakları etkin ve verimli kullandıkları söyleniyor. Şimdi bunun tabii bir derece bir şey olabilir, gerçekliği olabilir ama yine ben belgeselere döneyim ve herkesi belgeseli seyretmek için bir kere daha şey yapayım, cesaretlendireyim. Diyorlar ki evet, yani bütün işler ki evet sonsuz süren toplantılar oluyor. Eve çok daha geç saatlerde gitmemiz gerekiyor vesaire. yani Ve şey değil, demokratik olması bir karar mekanizmasının e, türüsüz bir şekilde, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde gideceği anlamına gelmiyor. E, ama yani kararları böyle vermek bizim için çok daha e, iyi. Biz bunu çok daha fazla tercih ediyoruz. Yani e, etkin ve verimli kullanımdan ziyade demokratik karar verme mekanizmalarının tercih edilmesi ve bu şekilde bile ve kapitalist aslında bir piyasa içinde yani diğer seramik fabrikaları atıyorum Arjantin'de 100 tane varsa zaten sadece 10 tanesi koltuk. diğerleri kapitalist ve yani güya etkin ve verimli bir şekilde e, işte kaynakları kullanan işletmeler e, bunlarla rekabet halinde oldukları halde e, ayakta kalabilen ve başarılı olabilen bu anlamda da bildiğimiz ekonomiyi bir kere daha <gülüyor> yanlış çıkaran örnekler. <gülüyor> Şimdi burada başka yani şu an ne nerenin bahsedildi? Benim bir sorun var son olarak evet. vaktimizin de sonuna Efendim? geldik vaktimizin sonuna geldik ama benim evet, bir sorun var. Evet. Arjantin'de programda başlayalım tekrar e. ee kaldığımız yerden. Sorumu sorayım ama Arjantin'den başka. dışarı taştı mı peki bu akım ya da daha doğrusu bu ee yapı sadece Arjantin'den e, mi sınırlı kaldı? O kadar değil. <gülüyor> Şöyle bir şekilde, yani geçen programda mesela Mondragón'dan bahsetmiştik ve dışarıya evet. hani direkt olarak dışarıda artık bir takım imalatlarını e, yaptıkları, üretim e, ünitelerini kurdukları, üretim bilimleri yaptıklarından falan bahsetmiştik. Arjantin'de öyle doğrudan e, bir yatırım yok. Çünkü kısmen de şundan, e, bu işgal fabrikalarının yaklaşık %80-85'i, bizim kobi dediğimiz küçük orta büyüklükte işletmeler yani çalışanları 20 ila 30 arası gerçi çalışanların üretim kapasiteleri yani üretim kapasiteleri çalışan sayısından çok çok daha yani hiç onunla şey olmuyor ona tekabül etmiyor aslında ama o kadar bir tane çok büyük yok ve <gülüyor> sonuçta bu bir kriz bağlamında çıktığı için yani şey dışarıya üretim dışarıya yatırım yapmaktan her zaman İçeride e, istihdam yaratmak o kriz travmasının üzerinden e, yani kısmen de bundan dolayı çok daha öncelikli şeyleri, evet, hedefleri. E, ancak su var e, belki yani soruna biraz cevap olabilir. Latin Amerika'da yani Venezuela'da, Brezilya'da, Bolivya'da vesaire zaten böyle bir e, şey e, dayanışma ekonomileri ve kooperatifler ağları falan çok çok var. Yani bizim buralarda görmediğimiz kadar var. Ve bunlar ülke çapında e, ya da ülke ölçeğinde ağlanmanın yanı sıra e, letinamekka çapında da ağlanıyorlar. Yani şu anlamda dışarıya açılmış durumda. Mesela benim bir girdiğe ihtiyacım var. Benim bir ham ihtiyacım var. Seramiği yapmak için ya da neyi her neyse yapıyorsam. Diyelim tekstildeyim ve boya ihtiyacım var. Eğer ben o boyayı ülkedeki bir kooperatiyden alabiliyorsam onu alıyorum. Eğer alamıyorsam o Latin Amerika çapındaki ağda varsa o boyadan ondan alıyorum gibi. Yani öyle bir aslında dayanışma ağı e, boyutu olarak, ölçü olarak ülkenin dışından çıkmış durumdalar. Anladım. Evet. Önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz galiba. Devam artık. edeceğiz. Evet. Size iyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tekrar ederiz efendim. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve bengal Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun